illaki şu diye bir şey vermiyor. Doğrusu şudur, eğer onun ölümü, ölümü tatması, cesetten ayrılması demekse, bu manada ruh ölümü tatacaktır. Yani ruhun cesetten ayrılması ölümse, ruh da ölüyor demektir. Ama daha evvelki ayetlerde ruhun ölümü yok. Yok, yok olup da gitmesi demekse hayır. Yani Yok demek ruhun cesetten ayrıp da gitmesi ise yok olmak demek değildir. O yaratıldığından beri bir icma gene fikir eden ya nimet ya azap içinde olmak üzere bakidir. Azabı da nur çekecek nimete çünkü beden Ruhun elinde bir alettir. Ruh ne emrederse beden onu yapar. Beden ruhun, ruhun şeyine karşı gelemez. Ancak deminde izah gibi hastalanırsa, e, peş gibi bir yere inme, inerse, ruhun emirlerini yerine getiremeyecekse ruh taş at dersen kolun peşli olduğu için taş atamazsan ruhun emrine karşı gelmiş olursun. Bu olur. Hal değişmesi iki bakımdandır. Birinci ruhun aletleri olan göz, kulak, dil, ayak ve bütün huzurlar ölümde ruhtan ayrılırlar. Tabi onu hiç biz artık ruhun emrine e, itaat etmeyecek hale yoktur çünkü can gitmiştir. O ailesinden, çocuklarından, hısımlarından, diğer bütün tanrılıklarından mahrum kalır. Atından, hayvanlarından, hizmetçilerinden, evinden, akarenden, gelirinden, diğer mülklerinden soyulur. Hepsinden de soyulur. Artık bir şey kalmaz. İşte bunların insandan soyulmasıyla insanın onlardan soyulması arasında bir fark yok. Ha sen onları terk etmişsin, ha onlar seni terk etmiş. sonra terk etmişler ya, nikici aynı, filiyat ayrı fakat sonuç aynı. Eğer dünyada alıştığı, rahatlaştığı, yani varlığına taptığı bir şey kalırsa ölümden sonra tahassürü büyür, üzüntüsü büyür. Ölü kendi onlardan ayrılmak, bedvablığı, kendine güç gelir de kalbi bire bire taptığı o şeylerden. Bakın burada taptığı diyor, ibadet etmiyor. Allah'a tapmak tabi yanlıştır. Allah'a tapılmaz. Allah'a ibadet edilir. Tapmak daha başkadır. Eşyaya taparsın da işte onu seversin falan. Allah'a tapmak diye bir şey yok. Allah'a ibadet edilir. Allah mabuddur. O mabudu ibadet edilir. Putlara tapılır. Mal mülkü bir yere puttur. Senin putundur ona bir eder. Her şeyin o mallar mülküne bağlasın. Canı ciğerindir. Bir, her gibi bir şey mal çıktı çıktığı zaman sende, sende artık e, olduğundan çıkmışsındır. Bazı mezhep tutuyorlar, iplans ederler, batırlar, gider kendini, kendini asar. Tabii ki inançlı bir insan kendini asmaz, o halden kurtulmanın çaresini arar. Tapmak o. Taptığı şeylere, hatta giydiği gömleğe ağırlar, ferahlanır. Eğer onlardan bir şey yoksa, sağlığında mali ve hayri borçtan ödemişse, yani dünyadan borçsuz olarak ayrılmışsa, artık onlara değer vermiyorsa, hakkı hatırlayarak sevinir, Allah' hatırlayarak sevinir ve kendisini ancak allah Teala'nın büyük nimetlerini tatmin eder, sevgilisiyle baş başa kalır. Allah'ı sevgili diye kabul ederse e, insan o daha başka Allah peygamberin sevgilisi diye kabul etmez. Habibim demiş. Hazreti, Hazreti Mevlam da Allah birçok yerde sevgilim diye gidap eder. Biz bir insanın yanlış şeyden anlarız. Bu sayede vahkiyarlığı gelişir. Bazen rüyalarda ölenler, kalanların rüyasına girer. Benim şu vardı onu şöyle yapın de. de bazı, yani böyle dergine de rastlanıyor. Onlar işte dünyaya tapan insanlar. Yani şey, onun için pek, e, daha insan sağlığında, mal mümkün, ne varsa hepsini belli yeri ya harcı ya yani kimseye boşlu gitme. Sonra onun vicni ağzında bir hayvana, bir bitkiye daha yapın senin yakana yapışır. Ölüm ne? Ona hayatında açılmayan şeyler açılır. Bazı insanı görürsün ölüm anında tüzü güler falan böyle, güerler falan. Bazısında yüzü asırlar, dehşet için gözleri falan da açılır. O, işte ona görünenler var. Güzel şey, hurliler gelir, Allah, Hz. Eberi, en güzel şekli gelir. Ona, o, o insan ona hatta koşar. Ama bazı azap verir, melekleri gelir. Ondan korkar, bir falta çekip açılır gözleri. Bunu hali hayatta da görüyoruz, umumiyette. Rüyada açılmayan şeyler, uyanık açılır gibi insanlar uykuda uykudadır. Dörüncüye uyanırlar, kazanır böyle bir şey de, vardı, de vardı. vardır, hadise şerifler de, hatta mescidin de vardır. İnsanın ancak öldükten sonra uyudukları uykudan uyanırlar, hakikaten görülür, anlarlar. Gazali'nin bu son cümleyi Hazreti Ali Radyo'ya andan ihtiva etmiştir. Ölüye ilk açılacak şey kendisine fayda veya zarar verecek olan günahları, sevapları amelleridir. Ölü en başta bunları görecek. Zararlı ve faydalı yaptığı ameller. O yaptığı kötülüklere öyle peşman olur ki onun azabından kurtulmak için elinden gelse kendini ateşe atar. İşte o zaman ona ikra, ikra e, kitab eke, oku kitabını. Yani amel defterini verirler. İşte yaptığıları burada. Al oku, aç oku. İşte o zaman ha. bugün e, kendine karşı hesapçı kendi kendi nefsin kendi kendi ruhun yeter. insana kendi nefsi yeter. Nefsini hesap görüyor musun? Ruhunu hesabını bedeninde. Görüyor musun? Yeter. Bu da El-İsra suresinde gene 14. ayet. Bu da son bir ek var. Huccete bala tercümesi ve şehri. Kedebine doğru. Veselimizin tabi ami Av, ilahi ile müesser olursa yani bastırmak kısmet olursa ruhun hakikati, ürünün hakikati misal alemi, dünya alemi, meleği, ala öbür alem gibi en mühim ve ilmi bahisleri orada daha şumulü ve zevki olarak O O, o eserin Mülif'in 17. asrı Büyük muaddis, bir hadis bilgini, filozof ve müceddidi. Çok büyük bir insan. Hem muaddis, hadis bilgini, hem filozof, hem akliye şey yükselt, hem de müceddit, yapıcı, yaptırıcı alimlerinden Şah, Veliyettin Devrivi Hazretleri'dir. Yani bunu sen okuyorsun bunu madem ki, faydalı olur sana. Herkes almak zorunda gelin, merak edin alır. Şimdi sökte vakit kaç? Dedeyciğim yirmi, yirmi geçiyor. Derecim. Biri yirmi geçiyor dedeciğim. Biri yirmi geçiyor. Ne var mı? gelen? Bunu burada bırakalım. Bir hayli bu uzun sürdü. Zaten bundan sürekli bir biraz daha çabuk. Efendim? Var mı orada? Tabii. Tabii, tabii oldu var. Şimdi hocam, bakın şöyle bir şey var, da mevs mevsimde ama mevsimde başka de başka yer ne karsın? çok çok açık değil bir yerde. Bazı kapı, bazı yer çok çok açmış, iyice açmış. Bazı yerde kapalı. Derse orada mevsim kapalı. Evet, ahmet Ağabeyi inşaatında çok açıyor. Ahmet Ağabeyi'ye dayanarak açıyor. Hocam, Ahmet Ağabeyi onu gözerken şimdi bana hiç mi Diyor ki, onun işi Vesatya'da, Selanik'te, kendisi Yahududur. Selanikli Vesatya'da onun yanına alırmış. Sonra üç tane büyük müde var. Vesatya'da Ahmet Ağabeyi konuk. Şey, Taylül Mevbebi. Bir de yine bunun üçü de büyük eserler vermiş. Ah, Onun on eseri o şey, e, ne, MBS a, altıcı kitap var ya. Füsus ya, mu? Altıcı, füsusun füsusun altı yani. Füsus mu diyorsun? Yani altıcı, da diyorsunuz. Hayır, kitap aldık. Füyüzat, füyüzat, füyüzat. Füyüzat, füyüzat. Yani, füyüzat Şefsi, bir şey, şey daha aldık. Neyesi var? On ne var? O on konu on bu. Üçü de dil eserleri. Yani Esat dedi. Şefik mı dedi? Ben başım ee, şey. Serani Esat dedi. Neyesi Yahudi asıllı. O, ama beni de çok çok o, seviyor. Sağlantına idare şunu Hı. al. Bunu al, bunu al. böyle on tane kitap alırmış. Yani Kendi beğeniyor ki, benim hocam da, benim hocam hocası odur. Ee, diyor ki, ben genel Meslevi şehrini, genel e, Füksüz Hikemi, diğer kitapları yazarken hep o kitaplardan yani paylandım. Şu, şu, olmuş işte, kendinden sonra olan insanların ikonunu çiziyor güçlü bir irine ağa bey bugün yani tabii yakın şu dönemde sattı. Eee eee bu Hüseyin Ali Bey yanına varılması zor insan. Gizli evliya. Kesi posta kanının da sahibidir. Pitide Kanunu sahibidir. Bu bucu muskişkinas şair mutasavvıf Nerede muzu alsın böyle insanı? O kitabı yazarken, gerek mesleği şerine gerek bir sözü yazarken, ahbet etsin, karası şirret birisi. adam burnundan geçmiş hayatını. Erkenden kaçıyor evden, dairesine geliyor, mum yapıyor, mum yapıyor. Akşam eve gittiğinde, akşam eve geç geç ki o, o, o şirreti görmek için. Yani, kusura bakmayın, çok daha hanımlara bakmayın. Saygımız, yani, saygımız yani. büyük de hani, öyle, deli, bak. Ee, akşamı derden çıkıyor, yine ortaya karadıyor ama, yine mum şey yapıyor. Devlet, şey devletin harcamıyor, böyle insan. şey. Onun 19 makamında meydana gelmiş şeyi bu onu sana verirler. Onu sana yaz, yaz güzelce, onu, onu arkadaşlarına basarım. Ve e, müziği de e, makamdan makama geçişlerde onu onu kullanın. Makamdan makama geçişlerde onu kullanırken yani çok iyi makamı, yazan da bu makamı. Ver hepsi hmm. de onu, onu mesela çok işler veriyoruz ama kusura bakmayın. Başka arkadaşlarım da bunu yapsınlar mı bu işe? Baba! Çoluklar... <gülüyor> <gülüyor> Hepinizde biraz sefere geliyoruz. Bu bu eserlere dene alın ve çoğaltın. Gelsin, basalım onları bilgisayarda. İşte kimiz, kimiz geçin, kimin bilgisayarda geçsin, kimin yaptığı basın, bunları hepinizde olsun. Şimdi zorluklara bakın. Pek kimse değil vermiyor. Bakın da bakın. Verimci olan, şansın. Ay, seyehname var kârın atkı var. O, o da öyle. Kır, kırk fasıl deler. Kırk değil ama kırk fasıl deler. O da öyle. Makamdan makam makama geçişler. Kârın atık. Onu verir misin de iyi? Yapın. Arkadaşlar işte burada sonra, beş, beş altı ayet okudu. Ayeten izahı uzun. Onun bugün Kur'an-ı Kerim'i burada son veriyoruz namazı kılalım, dönüştü inşallah meslebi meslebi şey bakıyoruz. Bugün e, e, eşi yani e, şey sergisi var. Hat seki değil mi? Hem hatı hem de ebru dedi. Ebru sergisi var. Saat altıdan e, görmek isteyen gelebilir. Bir de Arkadaşlar şöyle e, merkez efendi cami ve dergâhı var. Bu bir Fatma hanım direkten, fakir bir hanım var. Kendi halinde hanım, kendi gidiyor. Yani öbür dünyaya mensup bir hanım. Bunun hastaneden çıkmış, rahatsız, yardıma muhtaç çıkmış. Herkes kadar bir şey verirse, Senti miysin? Top. dedeciğim. Dedecim kaçıncı ayette kaldık? Bugün Heh. kaçıncı ayette kaldık? 255. ayette çıktı. O O o ayette kaldı. 哎呀吧